Matta, 26. Bölüm İsa, bütün bunları anlattıktan sonra öğrencilerine İki gün sonra fısıh bayramı olduğunu biliyorsunuz, dedi. İnsanoğlu çarmıha gerilmek üzere ele verilecek. Bu sırada başkâhinlerle halkın ileri gelenleri Kayafa adındaki başkâhinin sarayında toplandılar. İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmek için düzen kurdular. Ama ''Bayramda olmasın ki halk arasında kargaşalık çıkmasın.'' diyorlardı. İsa, Beytanya'da cüzdanlı Simon'un evindeyken yanına bir kadın geldi. Kadın, kaymak taşından bir kap içinde çok değerli, güzel kokulu yağ getirmişti. İsa, sofrada otururken kadın yağı onun başına döktü. Öğrenciler bunu görünce kızdılar. ''Nedir bu savurganlık?'' dediler. Bu yağ pahalıya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi. Söylenenleri fark eden İsa, öğrencilerine Kadını neden üzüyorsunuz? Dedi. Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın bu güzel kokulu yağ beni gömülmeye hazırlamak için bedenimin üzerine boşalttı. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu müjde dünyanın neresinde duyulursa bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak. O sırada on ikilerden biri, adı Yahuda İskaryot olanı, baş kâinlere giderek, ''Onu ele verirsem bana ne verirsiniz?'' dedi. Otuz gümüş tartıp ona verdiler. Yahuda, o andan itibaren İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. Mayasız Ekmek Bayramı'nın ilk günü, öğrenciler İsa'nın yanına gelerek, ''Fısıh yemeğini yemen için nerede hazırlık yapmamızı istersin?'' diye sordular. İsa onlara ''Kente varıp o adamın evine gidin.'' dedi. ''Ona şöyle deyin. Öğretmen diyor ki zamanım yaklaştı. Fısıh bayramını öğrencilerimle birlikte senin evinde kutlayacağım.'' Öğrenciler İsa'nın buyruğunu yerine getirerek fısı yemeği için hazırlık yaptılar. Akşam olunca... İsa 12 öğrencisiyle yemeğe oturdu. Yemek yerlerken "Size doğrusunu söyleyeyim. Sizden biri bana ihanet edecek." dedi. Bu söz onları kedere boğdu. Teker teker "Ya Rabbi, beni demek istemedin ya." diye sormaya başladılar. O da "Bana ihanet edecek olan" dedi. Elindeki ekmeği benimle birlikte sahana batırandır. İnsanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor. Ama insanoğluna ihanet edenin vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu. Ona ihanet edecek olan Yahuda, ''Rabbi yoksa beni mi demek istedin?'' diye sordu. İsa ona, ''Söylediğin gibidir.'' karşılığını verdi. Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü, ve öğrencilerine verdi. Alın, yiyin. Dedi. Bu benim bedenimdir. Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek. Hepiniz bundan için. Dedi. Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size şunu söyleyeyim. ''Babamın egemenliğinde sizinle birlikte yenisini içeceğim o güne dek, asmanın bu ürününden bir daha içmeyeceğim.'' İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler. Bu arada İsa öğrencilerine, ''Bu gece hepiniz benden ötürü sendeleyip düşeceksiniz.'' dedi. ''Çünkü şöyle yazılmıştır. ''Çobanı vuracağım, sürüdeki koyunlar darmadağın olacak.'' Ama ben dirildikten sonra sizden önce celiliğe gideceğim. Petrus ona, Herkes senden ötürü sendeleyip düşse de ben asla düşmem. Dedi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Dedi İsa. Bu gece horoz ötmeden beni üç kez inkar edeceksin. Petrus, Seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkar etmem. Dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi. Sonra İsa, öğrencileriyle birlikte Getsemani denen yere geldi. Öğrencilerine, Ben şuraya gidip dua edeceğim. Siz burada oturun. Dedi. Petrus ile Zebedin'in iki oğlunu yanına aldı. Kederlenmeye, ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara, Ölesiye kederliyim. Dedi. Burada kalın. ''Benimle birlikte uyanık durun.'' Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. ''Baba.'' dedi. ''Mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun.'' Öğrencilerin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a ''Demek ki benimle birlikte bir saat uyanık kalamadınız.'' dedi. ''Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür.'' İsa ikinci kez uzaklaşıp dua etti. ''Baba'' dedi. ''Eğer ben içmeden bu kasenin uzaklaştırılması mümkün değilse, senin istediğin olsun.'' Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. Onları bırakıp, tekrar uzaklaştı, yine aynı sözlerle üçüncü kez dua etti. Sonra öğrencilerin yanına dönerek ''Hala uyuyor, dinleniyor musunuz?'' dedi. ''İşte, saat yaklaştı. İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın, gidelim. İşte bana ihanet eden geldi.'' İsa daha konuşurken on ikilerden biri olan Yahuda geldi. Yanında başkahinlerle halkın ileri gelenleri tarafından gönderilmiş kılıçlı, sopalı büyük bir kalabalık vardı. İsa'ya ihanet eden Yahuda ''Kimi öpersem İsa odur, onu tutuklayın.'' diye onlarla sözleşmişti. Dosdoğru İsa'ya gidip ''Selam Rabbi.'' diyerek onu öptü. İsa ''Arkadaş, ne yapacaksan ya, dedi. Bunun üzerine adamlar yaklaştı İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa'yla birlikte olanlardan biri, ani bir hareketle kılıcını çekti, başkahinin kölesine vurup kulağını uçurdu. O zaman İsa ona, ''Kılıcını yerine koy.'' dedi. ''Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. Yoksa babamdan yardım isteyemez miyim sanıyorsun? İstesem hemen şu an bana on iki tümenden fazla melek gönderir. Ama böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazılar o zaman nasıl yerine gelir? Bundan sonra İsa kalabalığa dönüp şöyle seslendi. Niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz? Her gün tapınakta oturup öğretiyordum, beni tutuklamadınız. Ama bütün bunlar peygamberlerin yazdıkları yerine gelsin diye oldu. O zaman öğrencilerin hepsi onu bırakıp kaçtı. İsa'yı tutuklayanlar onu başkahin Kayafa'ya götürdüler. Din bilginleriyle ileri gelenler de orada toplanmışlardı. Petrus, İsa'yı uzaktan ta başkahinin avlusuna kadar izledi. Sonucu görmek için içeri girip nöbetçilerin yanına oturdu. Başkahinlerle yüksek kurulun öteki üyeleri, İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı yalancı tanıklar arıyorlardı. Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde aradıklarını bulamadılar. Sonunda ortaya çıkan iki kişi şöyle dedi. Bu adam ben Tanrı'nın tapınağını yıkıp üç günde yeniden kurabilirim dedi. Başkahin ayağa kalkıp İsa'ya Hiç yanıt vermeyecek misin? Dedi. Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar? İsa susmaya devam etti. Başkahin ise ona ''Yaşayan Tanrı adına ant içmeni buyuruyorum. Söyle bize, Tanrı'nın oğlu Mesih sen misin?'' dedi. İsa, ''Söylediğin gibidir.'' karşılığını verdi. ''Üstelik size şunu söyleyeyim. Bundan sonra insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz.'' Bunun üzerine başkahin giysilerini yırtarak, ''Tanrı'ya küfretti.'' Dedi, artık tanıklara ne ihtiyacımız var, İşte küfürü işittiniz, buna ne diyorsunuz? Ölümü hak etti. diye karşılık verdiler. Bunun üzerine İsa'nın yüzüne tükürüp onu yumrukladılar. Bazıları da onu tokatlayıp, ey Mesih, peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim? Dediler. Petrus ise dışarıda avluda oturuyordu. Bir hizmetçi kız yanına gelip "Sen de Celileli İsa ile birlikteydin." dedi. Ama Petrus bunu herkesin önünde inkar ederek "Neden söz ettiğini anlamıyorum." dedi. Sonra avlu kapısının önüne çıktı. Onu gören başka bir hizmetçi kız orada bulunanlara "Bu adam Nasıralı İsa ile birlikteydi." dedi. Petrus and içerek ''Ben o adamı tanımıyorum.'' diye yine inkar etti. Orada duranlar az sonra Petrus'a yaklaşıp, ''Gerçekten sen de onlardansın. Konuşman seni ele veriyor.'' dediler. Petrus kendine lanet okuyup and içerek, ''O adamı tanımıyorum.'' dedi. Tam o anda horoz öttü. Petrus İsa'nın, ''Horoz ötmeden beni üç kez inkar edeceksin.'' dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı.